Mithatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Zeynep Ünal. Bugün Mithatalan Merkezi'nin öğrencileriyle merkezin çocukları Sinifil Dergisi'nin editörü Uluç Emre Utku ve yine Sinifil Dergisi'nin eski editörü. Ne diyoruz size? Halef Selef. Selahat <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün son dönem uzak doğu sinemasının en önemli yönetmenlerinden Von Carvay'ın 94 yapımı filmi Chunking Express filmini konuşacağız birlikte. Azıcık bir girizgah yapayım ben filme dair. Film iki farklı kırık kalpli insanın içine düştüğü benzer çıkmazları. Hem çok dokunaklı hem de çok eğlenceli bir üslup da anlatıyor bize. Ee, i̇lk yarısında sevgilisinden ayrılan ve bu ayrılığın üstesinden gelmeye ge gelemeyen bir polis memuru olan Kap şun dramını izliyoruz. İkinci yarıda da yine benzer bir şekilde sevgilisinden ayrılan ve benzer bunalımları yaşayan ve yine bu bir ayrılığın üst üstesinden gelmeye çalışan bir diğer... Polis memurunun Kap 663'ün hikayesine tanık alıyoruz. Ee, ve e, bu benzer hikayeler aslında dünyanın en kalabalık şehirlerinden Hong Kong'da mucizevi e, bir şekilde ortak noktalarla birleşerek bize anlatılıyor. Şimdi bu filmi sen seçtin Serhat. Önce niye bu filmi konuşalım istedin? Oradan girelim. Ya aslında film düşünelim dedikten sonra e, siz bir de bir de şarkı düşünmemiz lazım. Diye söyleyince <gülüyor> e, benim aklıma ilk bu film geldi çünkü e, e, California Dreamin şarkısının çaldığı sahnelerin ben e, içinde müzik geçen en iyi sinemanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ve e, onun dışında da bu filmin his dünyası gerçekten bana çok hitap ediyor. Ve çok yoğun hem dediğiniz gibi hem dokunaklı hem de çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor. E, zaten Wong Kar Wai'nin de ben özellikle aşk duygusunu izleyiciye en saf haliyle en iyi geçirebilen yönetmenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, ama ya dediğim gibi ilk aklıma gelmesinin sebebi müzikle birlikte düşünmemdi. Çünkü e, şarkı ve film ikilisi olunca ilk olarak hep bu film aklıma geliyor. Doğru. Peki Ulu e, sen de dedin ki Aa, evet varım varım varım bu filme. <gülüyor> sen ne düşünüyorsun film hakkında? Çan Express, Von Karbayo'nun aslında çok kısa sürede çekip yazdığı bir film. Yani aslında onun dünyasını çok çabuk bir şekilde hemen yazıp dışı, e, çektiği için, onun dünyasını çok içine alan, e, onu çok iyi anlatan bir film bence. Genel sinema e, bakış açısında. Müzik konusunda da Von Kar aslında hem görsel dilini hem müzikleri, sesleri vesaire çok kullanıyor. Bu filmde de bu hem renkli tarafını filmin hem e, karakterlerini vesaire renkleriyle çok e, nasıl söyleyeyim müthiş bir dışa vurumu var filmin. Aşk duygusuyla ve bu coşkuyla ilgili. Çok fazla müzik kullanıyor, çok fazla renk kullanıyor, çok fazla kamera hareketi var. Ve hem olayın geçtiği şehri Hong Kong'u hem de Hong Kong içinde yaşayan insanların duygusunu sinemanın bütün elementlerini kullanarak... ...çok güzel bir şekilde anlattığını düşünüyorum hı hı. ben. O yüzden hissini izleyiciye geçirme konusunda... ...çok usta bir yönetmen. Bu filmde de aslında baş yapıtlarından biri olduğu için... ...çok uygun bir film. Evet. Ee, bir yandan da dedin ya... Hani, e, ...çok hızlı çektiği bir film. Yani bildiğimiz e, kadarıyla... böyle ...sıkıntılı bir döneminde... E, ...sıkıntısını da gidermek adına... ...biraz gündüzleri senaryosunu... ...yazıp akşamları el kamerasıyla... ...de değil mi çekmiş? Evet. Film. Ashes of Time'ı... ...post prodüksiyon sürecinde aslında... Ee, çok uzuyor süreç hı hı. ve ondan sonra hem maddi açıdan hem de kafasını veremiyor filme ve bir filmden çıkıp başka bir projeye dahil olmak istiyor, onu yapmak istiyor ve tabii demin de dediğim gibi yani çok kolay içinden, yani von içinden çok kolay çıkabileceği bir film bu. Çünkü önceki filmleri ve sonraki filmleri düşündüğümüz zaman hani von Karvey hemen ne yapsa bu tarz bir film yapardı muhtemelen. Bu yüzden de bence von Karvey sinemasında da çok önemli bir film bu. Hı hı. Ya bir de Ashes of Time, ya baya epik bir film. ...ve çölde falan çekiyorlar. Büyük bir film. Büyük bir film ve post sürecinde falan da inanılmaz yorucu geçiyor. O yüzden e, biraz gerçekten dinlenmek için bu filmi çekiyor. Ben bir de şöyle şeyler okudum. Belki biraz yapım şirketiyle arasındaki bir sözleşmeden kaynaklı da çekiyor olabilir bu filmi. Yani o vakit aralığında bir film çekmek zorunda ve... E, ...araya da bunu e, bir yandan sıkıştırıyor. Ama bence... Ee, böyle aceleye gelmiş e, yazılması, çekimi aceleye gelmiş ve çok kısa sürede... ...sanırım bütün film 3 ayda falan tamamlanıyor. Bu kadar kısa sürece, sürede toparlanmış bir film için... E, ya ...bu kadar güzel e, ve duygusu yoğun bir film çıkması... ...bence von Karouin'in sinema duygusunun da aslında çok e, doğal olduğunu gösteriyor Hı -hı. bir yandan. Çünkü Eşiz of Time gibi bir filmin yapım aşamasındayken... ...araya sıkışmış bu filminde bu kadar e, gerçekten e, iyi, bir film, iyi bir film olması. Ama bir yandan da işte bizim Uluç ile anlaşamadığımız bir nokta var. Çünkü ben, yani von Carvay çok iyi bir yönetmen tartışmasız. Hı -hı. Ama bence bir felsefeci. Çünkü yani bu filmde de bütün o diyaloglar ve işte bu unutmak ve hatırlamak bunun Hı -hı. üzerine gittiği... Noktalar bana çok felsefik Hı -hı. geliyor ama sen de diyorsun ya, yani bu ya bu filmde e, büyük bir yönetmenlik dehası e, hissetmiyorum ben ama büyük bir felsefi ve yani büyük bir senaryo görüyorum ortada biraz buradan da konuşabiliriz. Yani dersin. benim için aslında yönetmenlik işi biraz bu sinemanın o metin duygusunu izleyiciye bir görsel bir dille ne kullanılıyorsa artık bu e, kamera hareketleri olabilir renk olabilir müzik olabilir vesaire. Bunu ne kadar iyi aktarıldığı ile ilgili seyirciye. Bu filmde de ben aslında mokayi sinemasına göre çok özel bir hikaye dinlemiyoruz. Yani aslında çoğu karakteri melankolik, geçmişe özlem duyan, bir kalbi kırılmış, yalnız karakterler oluyor. Bunda da aynı şekilde böyle karakterler izliyoruz. O yüzden aslında metnin ve diyalogların birbirine hani çok özel diyaloglar ve özel bir metinden ziyade bu insanları, bu karakterleri ee, ...sinemasal enstrümanlarla müthiş bir şekilde bize anlattığını düşünüyorum. Çünkü aslında anlatılan şey evet yalnızlık, unutmak, hatırlamak vesaire gibi konuları... ...çok da bence derinleyinmeden biraz o karakterlerin bize... Yani ...Mokabe'nin göstermek istediği şekilde ve o anlarda, o özel mekanlarda... ...bu özel müziklerle, bu özel kamera hareketleriyle bize müthiş bir şekilde aktarıldığını düşünüyorum. Yani bu kavramlara özel bir anlam yüklediğini düşünmüyorum aslında bu filmin. Ben de bunu tam tersini düşünüyorum ama sen bir şey diyecektin. Bence ikiniz de haklısınız. <gülüyor> <gülüyor> ee, Öpüşüp <ya>, barışın. <gülüyor> ama yani bence Emre'nin dediği şeyler metne de çok güzel yansıyor. Bir kere e, ilk hikayedeki sarışın kadının adını bilmediğimiz sarışın kadının o e, yani evden çıkarken her zaman hem yağmurluğumu giyerim hem de güneş gözlüğü takarım. Çünkü ne zaman yağmur yağacak ne zaman gü güneş açacak kimse bilemez demesi. Hı -hı. Kadının karakterini o bütün temkinliliğini ...çok güzel açıklayan, çok güzel bir cümle bence. Ee, e, yani... Bar sahnesi de öyle değil mi? Bar'da... Evet. Ee, ...yani... ...yine güneş gözlüğü üzerinde aslında <gülüyor> evet. orada da devam ediyor. Ve işte... E, ...orada da genç polis karakterin... ...işte ya kadınlar eğer... ...içeride güneş gözlüğü takıyorsa... ...ya işte e, poz kesiyordur... ...ya da ağlamıştır, <gülüyor> ağlamıştır, onu gizlemeye çalışıyordur... ...falan ve orada şey düşünüyorsun... ...yani aslında biz o kadının neden güneş gözlüğü... ...taktığını bildiğimiz için yani... Ee, o Genç polis aslında hiçbir şey bilmiyor Asıl poz kesen o orada evet. yani <gülüyor> ee, Ama Emre'nin dediği gibi ben çok harika bir yönetmenlikte olduğunu düşünüyorum tabii, tabii. yani o Yani tartışmasız ama film yönetmenlik üzerinden Hı -hı. daha ziyade bana geçen kısmı işte metinleri ve o duygusu Hı -hı. aslında demek istemiştim ...yoksa tabii ki <gülüyor> <gülüyor> iyi bir yönetmen... <gülüyor> ...çok iyi bir yönetmen... bunu söylemeden geçip... ...buradan da o zaman kendi ülkemizden... ...bir yönetmeni dinleyebiliriz... Ee, ...Mehmet Dinler'e... ...bir kulak verelim isterseniz... ...Fatma girik vermiş 15 gün... ...gün geçiyor... ...eyvah bir şey yok... ...senarist gel, geldi bir gün... Ee, Melik filme film yapıyorum o zaman şeyden Kemal Film'den ayrıldım. Melek Filme devam. Onlarla çalışıyorum. Senaryo bitiriyor. derken sen senarist geldi, bir şey anlattı. Baktım çıktım gidiyorum şeye doğru öğleden sonra bir baktım Lale Sineması var. O zaman da iyi kapanmadım işte tabii. İyi. Lale Sineması'ndan resimlerden bakmış, hikaye uydurmuş, anlattı geldi. Soru baktım hiç bir şey çıkmayacak. Bir de İlle, Melek Filme bana bir film yaptır diye ille şey istiyordu Orhan Elmas, hemen Orhan Elmas'a aktardım şeyi. Bana bir takım elbise sözü verdi ama tabii atladık o, yok öyle bir şey olsun. Ben o filme yani yaptığı şey işte bu seçilmiş şeyler vardı, oyuncular vardı. Hiç oyunculukla da alakası olmayan insanlar, vakit çok dar. Yapacaksınız ille de bir şey. Onun için onunla nasıl aktardım <gülüyor> ondan kurtarmıştım kendimi. <gülüyor> Şeyin böyle bir yere devamlı işletmelerle anlaşılmış. O filmler yapılacak. Dört tane Türkan Şoray filmi yapılacak o sene. Dört tane Hülya yapılacak. Dört tane Fatma Gürük yapılacak. Bizim hayatımız böyle ben başlardık filme. Film Türkan'la biter, Hülya ile başlar. Ben ilk üç gün Türkancığım gel şöyle, Türkancığım gel. Şöyle. Peki atfa abi işim nerede <gülüyor> pardon pardon i̇lk, ilk, ilk, üç gün. Aşkımızın üzerine Yağmur Yayo Doğulu, Çemri Utku ve Serhat mutluydu. sohbetimiz sürüyor. Az önce dinlediğimiz kayıtlar Mithat Alan Film Merkezi'nin görsel hafıza projesi kayıtlarındandı. Ee, şimdi Von Carvay'ı geri dönecek olursak ee, hemen şeyi söyleyeyim. Bu Ex Express aslında yönetmenin filmografisinde nerede duruyor sizce? E, ya bence kısmına cevap verecek olursam benim e, In, the In The Mood For Love'la birlikte en sevdiğim filmi Hı -hı. Chunking Express. Ee, bir yandan ben izlerken de aslında ikisini e, kıyaslıyordum açıkçası e, o da şöyle çok fazla hareketli kamera ve kamera oyunları hep bir e, hızlı bir hareket hali var e, bu filmde ve In The Mood For Love'ın da ne kadar aslında daha sakin ve ağırbaşlı bu filmle, filme kıyaslı olduğunu düşündüm izlerken e, ve başta e, kafamda şey canlanmıştı acaba işte seneler geçtikçe Wong Kar mi öyle bir e, sinemaya doğru gitti diye. Ama sonra da aslında belki filmin geçtiği e, dönemden, e, zamandan kaynaklandığını düşündüm. Çünkü Chunking Express'te e, Hong Kong'un yani e, kocaman metropolün içindeyiz. Hı hı. E, In Mutforlarda Mood For Love'da ise aslında o kadar e, hareketin ve curcuna'nın e, ön planda olmadığı bir, e, bir yerdeyiz. Ee, ve ondan kaynaklandığını düşündüm. Ee, herhalde e, buna en çok benzeyen filmi de Fallen Angels'tır diye düşünüyorum. Evet, muhtemelen öyle. Ama şunu söylemek istiyorum ben başta. Bir ilk filmlerine baktığımız zaman A Go By, ondan sonra Days of Being Wild, ondan sonra Chunkin Express geliyor sanırım. Aynı yaş grubunda ve aslında aynı coşkuyu yaşayan, kalp kırılmış veya aşık olup bir aşkı anlattığı... Filmleri var Von Carvain'in. Aynı tarz karakterleri aynı tarz bir sinema değille yansıtıyor. Ama Chunking Express ve Fallen Angels bence bunun en böyle e, zirveye ulaştığı nokta. Zaten demin söylemedik onu. E, Hı -hı. Üçüncü hikayesi, üç hikaye olarak yazılmış aslında Chanking Express. Fallen Angels'ta da üçüncü hikaye olarak tasarlanıp başka bir filme dönüşmüş. Hı -hı. Bu aslında sadece iki hikayesi filmin. E, bu zirveye ulaştıktan sonra Von Carvain'in de aslında biraz yaşını geldikten sonra bu duygudan biraz çıkıp biraz daha... Yetişkin insanları veya daha böyle ağır başlı bir sinemaya yöneldiğini düşünüyorum ben. Yani In For Love 2046 ve ondan sonra Grandmaster vesaire de biraz e, ağır ilerleyen mi denir artık. Daha ağır başlı bir sinema diliyle bence perdeye yansıyor. Chunking Express'te de dediğim gibi ilk döneminin en iyi filmlerinden biri ve bir dönemi aslında çok güzel bir şekilde kapıyor Full Nengis'le beraber Chunking Express Fonkar için. Evet. Peki bu Chanking Express e, ya yani filme özelde geri dönecek olursak, bu hani işte iki polisin karşılaşmaları o koca şehir içinde aslında Hong Kong'u da biraz bir karakter Hı -hı. gibi kullanıyor. Hem ilk yani sarışın kadını gördüğümüz andan itibaren işte orada çünkü hani Hinduların yerine giriyor, Hı -hı. çıkıyor pasajlar şeyler. Ee, ne, ne düşünüyorsunuz o konuda o karşılaşmalar? Ee, ve oradan devam etmeler konusunda İlk hikayede Çok daha aslında Hızlı bir e, şehri görüyoruz İkinci hikayede biraz daha e, Aslında zaten Tek mekan ya da iki mekana Diyelim hem e, e, 663'ün e, Evinde hem de daha çok e, Sokak fey, fey karakterinin Çalıştığı yeri görüyoruz hı hı. Ee, ilk hikayede ise çok daha fazla sokağın içindeyiz ve koşuyoruz aslında evet. sürekli bir yerlere. Ee, aslında şehrin de sanırım birbirine yakın ama farklı iki yerinde geçiyor. Zaten o e, 663'ün evinin hemen dışındaki e, kocaman yürüyen merdiven aslında biraz ikiye ayırıyor şehri o noktada. Ee, ve aslında Van Karva'yı da bir süreçte şeyden bahsediyordu. O sıralar Christopher Doyle hep beraber çalıştığı görüntü yönetmeni Hong Kong'ta tam da öyle bir yerde yaşıyormuş. Yani evinin hemen önünde Hı. öyle bir yürüyen merdiven varmış ve aslında o da biraz etkili olmuş bu filmi yazarken. Şehrin dışında tabii iki hikayeyi belki hani neyin kesiştirdiğini falan konuşabiliriz biraz bilmiyorum. Yani bu iki hikayenin aslında bir sokak restoranda kesişiyorlar ve oraya gelip giden iki polisin hikayesini izliyoruz. Ama bu sırada tabii bu iki polis iki tane kadın ve sizin de söylediğiniz gibi Hong Kong bu şehrin, bu filmin başrolü bir yerde. Bu Hong Kong'un kozmopolit yapısını, bu hızlı hayatını vesaire. Demin de söylediğimiz gibi aslında müthiş yansıtıyor Wong Kar wai Yani yeteneği, yönetmenlik yeteneği derken de bunu kastetmiştim. <gülüyor> ee, bu Hong Kong'u şehrini bir kamerayla bu kadar güzel anlatılabilir. Herhalde ki şehir o kadar ne bir şehir manzarası görüyoruz vesaire. Evet. Bir sürü farklı milletten, ırktan insanlar görüyoruz ve koşuyoruz harbiden. Ve bu Hong Kong dünyasını ve Hong Kong'lu içinde yaşayan sonra da insanları bir şekilde bize gösterdiğini düşünüyorum filmde. Yani iki hikaye aslında bir şekilde bir daraltılmış versiyon gibi olabilir. Yani ilk hikaye bir şehrin aslında bu keşmekeşini, kozmopolit yapısını, bu koşturmasını iki hikayede aslında o insanların aslında biraz ol, yalnız olduklarını, oldukça yalnız olduklarını ve birbirlerinden de bir şekilde iletişimsizlik Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Yani evlerine kapanıyorlar ve mesela evlerinde yaşıyorlar hep yalnızda. Hep böyle bir sosyal hayatta Hı -hı. iki üç kişinin oturup da bir şeyler konuştuğu, sohbet ettiği bir sahneyi görmüyoruz filmde. Hı -hı. Bu kadar insanın geçtiği, bu kadar fazla insanın yaşadığı bir şehirde Boncavan'in bize bunu göstermemesi de bence anlattığı şey hı hı. açısından çok tutarlı. Evet. Ya zaten çok fazla iç ses duyuyoruz özellikle ilk hikayede sarışın kadının da 223'ünde sürekli. ...kendileriyle ya da seyirciyle konuştuğunu görüyoruz. Çünkü konuşacak başka kimseleri yok etraflarında. E zaten ikinci yarıda da Tony Long'un sürekli evdeki eşyalarla konuştuğunu görüyoruz. Ya bir de bu şey mekanlar da çok ilginç değil. Özellikle Tony Long'un evi çok ilginç değil mi? Öyle bir evet. sert polis, sert karakter ama bir sürü bir evet. şeyler var. Böyle peluş oyuncaklar var. Işte bir akvaryumu var. Evet. <gülüyor> Komik Bence gerçekten. Bence Wong Karawai'nin hani sinemasının da bir şekilde başarısı burada... ...yani başka bir filmde belki böyle bir karakteri... ...böyle oyuncaklı, böyle... ...onu nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama... hani ...çok duygularını dışa vurup da... ...böyle biraz aslında basit bir yerden... ...çocuksu bir yerden Hı -hı. bu peluşlarla vesaire konuşması... ...başka bir hikayede, başka bir şehirde... ...başka bir evde, başka bir filmde... ...bize Hı -hı. uzaklaştırabilirdi. Hani evet. Çok biraz çocuksu gelebilirdi, basit gelebilirdi belki ama... ...filmin du atmosferi o kadar aslında naif ki... ...bu insanların içine giriyoruz ki aslında... Bu bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü çok güzel şeyler öğreniyoruz. Biz o karakterin öyle olmasından keyif alıyoruz bu filmde. Bu yüzden karakterler de filmde çok iyiler gerçekten. Evet. Mekanlar çok iyi gerçekten. Ve işte bütün o iç sesleri... E, ...ya da ne bileyim işte... ...evdeki eşyalarla konuşması Hı -hı. işte... ...sabına bakıp sen çok daha şişman eriyip gittin falan. Evet. <gülüyor> Kendi acısını sabığın e, erimesiyle özdeşleşir <gülüyor> ya da havluyla konuşup işte bu aralar çok gözyaşı döküyorsun. E, evi su bastığında evim ağlıyor falan. ya yani Bu metinler gerçekten dediğin gibi başka bir filmde izliyor olsak çok saçma ve komik hatta çok sakil gelebilirdi. <gülüyor> evet. Ama yani bu işte gerçekten tabii orada yönetmenlik ve senaristlik dehasıyla. Evet. Hiç saçma gelmiyor bize. Bir de Tony Long söyleyince bunları. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tony Long'u da yani tanking Express'i izlemeyen dinleyiciler In The Mood For <gülüyor> Love'daki baya çoğu <Cho> olarak <gülüyor> hatırlayabilirler. Bunun yanında filmdeki bence kadın karakterler de ve erkek karakterler beraber düşünüldüğünde gayet güzel ve bence çok filmde görmediğimiz derecede e, katmanlı yazılmış. <gülüyor> Şöyle diyebilirim. Erkek karakterler genelde bu filmde çok zayıf yani zayıf olmalar aslında önemli değil ama aşka dair olan düşüncelerini çok kendi içlerinde kapanık yaşayan ama F karakteri bunun aksine çok cesur hatta diğerinin evine girebilip onun hani nasıl diyeyim onun evini çekip çevirecek kadar Hı -hı. ona söylemeden evine girebilecek kadar hatta mektuplarıyla biraz oyunlar bile oynayacak kadar cesur davranıyor evet. ve ona yaklaşmaya çalışıyor ve o iki karakterin yalnızlığı üzerineyken film başka bir yalnız karakteri olan isimsiz Sarı peruklu kadını hı hı. çok güçlü görüyoruz yani o da aslında çok yalnız bunu bize hissettiriyor film ama bunun yalnızlıkta çok da büyük bir sorunu yokmuş gibi hayatını bunu, buna göz gelerek çok daha rahat yaşayabilirmiş gibi görüyoruz. Ve Hatta bence bu o da... sevgilisini öldürüyor falan hı. yani biraz bu işlere sevgilisi yüzünden girdiğini evet. anlıyoruz. Çok güçlü kadın karakter evet. olduğu için de bence iki çekici bir film. Evet. Bu arada programın da sonuna geliyoruz. Ee, şeyle de yani söylemeden geçmeyin bu peruk hikayesini hmm. anlatmadan bitirmeyelim programı. Ee, bu sarı peruk detayı yani niye sarı peruklu olduğunu bilmiyoruz kadının. Ve aslında şu an ismini hatırlamıyorum ama çok ünlü bir aktristmiş Çin'de. Biricidli ne olabilir? Biricidli. Ee, neden sarı peruk taktığını aslında ilk başta anlamamış insanlar. Ve sordukları zaman da Wong Karbaye'nin... Kasavetes'in Gloria filmindeki Gene Rollins karakterini Hı -hı. benzetmek için onun gibi bir, onda bir gangster tarafı vardı Hı -hı. herhalde. Evet. Ona benzetmek için yaptığını söylemiş. Bu benim bayağı ilgimi çekmiş. Kasavetes'i de çok severim. <gülüyor> <gülüyor> yani Von Carvay'ın de sevdiğini düşündüm. Ya ben başka bir <gülüyor> sözcüsünde de Von Carvay'ın şeyine denk geldim. Ee, yine e, sarı peruklu kadın için e, aslında bir sürü çıkarılmış sahne de var. Ve bayağı hikayeyi etkileyen sahneler bunlar. Ee, orada çok daha fazla görüyoruz kendi evinde görüyoruz kadını hmm. ve aslında e, eski bir oyuncu sonradan bu işlere girmiş vesaire ve adı geçmiyor olsa da filmde Von Carvay'ı o karakterin adının Vivian Lee olduğunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve aslında sonra düşününce yani o, o sarı peruk belki Vivian Lee'nin Street Car Named Desire'daki saçına da çok benziyor hakikaten. Gerçekten öyle. Doğru. Doğru. doğru. Ee, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. Eklemek istediğiniz başka notlarınızda neler var filme dair? Bir Godard benzetmesi vardı galiba. Ee evet, tepasında bu genel Van Karbay'nin de e, yeni Çin sineması mı yeni Hong Kong sineması mı olarak geçtiğini aslında tam bilmiyorum ama bu o yıllarda oralarda çekilen bir dalganın bir üyesi aslında Van Karbay ve o dalganın da genel olarak French, e, Fransız yeni dalgasından. ...çok etkilendiği söyleniyor ve bu filmde de aslında... ...filmin renklerinden... Ee, ...ve aslında sinemaya... ...karaktere ve işte kadraja... ...bakışından bir Fransız İndalgas etkisi... ...görüyoruz evet. Bir eğlenceli... ...bir e, coşkun bir sinema... Hı hı. ...dili var filmin. Bu yönden... ...Evet Godard'la çok bağlantıları var. Hatta Faye Wong karakterin... E, ...Faye Wong'un oynadığı Faye karakterin de... ...saçlarının kısa olmasında insanlar böyle bir... ...Canseberg'in e, karakterine... ...çok benzetiyorlar. Evet. Tartışılır. <gülüyor> Ya bir de ben şeyi görünce şaşırdım aslında hani iki ayrı hikaye ve e, normalde e, iki ayrı hikaye anlatan bir filmde daha fazla kesişmesini hikayelerin bekleriz ve ya da bir yerde daha güçlü bir bağlantı bekleriz bu filmde o kadar güçlü bir bağlantı yok gerçekten iki tane ayrı filmi izliyormuşuz gibi neredeyse ve aslında ilk hikayenin ee, görüntü yönetmeni Andrew Lau ikinci hikayenin görüntü yönetmeni ise Christopher Doyle'muş yani görüntü <gülüyor> yönetmenleri bile farklı Bayağı aslında iyiymiş. iki bölümünde filmin ama yine de bir bütünlüğü evet. var ve o çok yakışmış o filme. Benim de en sevdiğim sahnesi. Böyle çok sahne anlatmayı da sevmiyorum ama sen işte e, dedin ya kadın karakterler çok güçlü diye. E, bu şey beni çok etkiledi. Yani, akvaryum başta boş. E, sonra işte kadının içine balıklar koyuyor. Yani, Hı -hı. Bir hayatla dolduruyor ya orayı. Evet, bir de evet. gerçekten evet. bir ev haline evet, getiriyor ev haline. yani. Hani evden çok yani şey yaşanan bir şeye bir nefes bir hayat getiriyor hı, evin hı. içine o gücü gerçekten o akvaryum hı. sahnesini en sevdiğim hı. sahnesi film, hiç unutamadığım hı. sahnelerinden bir tanesi evet programın sonuna geldik <gülüyor> bu kadar çıktı ee, bugün şarkımızı aslında Serhat Aslında bugün çok ilginç bir şey yaptık şarkıyı göre bir filmi seçti <gülüyor> <gülüyor> İlk öncelikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Uluç Emre Utku'ya ve e, Serhat Mutlu'ya çok çok teşekkür ediyorum Sonsuz teşekkürler Biz teşekkür İstersen sen seçtiğin için şarkıyı Sen anons et Serhat <gülüyor> ee, yani Aslında Von Carvay'ı seçmiş diyelim bence şarkıyı <gülüyor> Uh, the Mamas and the tan, California Dreaming.